Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler Riyazu ı Salih'in hadis kitabımızın 248. babı olan Sabah akşam Allah'ı anmak ile ilgili ayetleri okumuştuk Bugün konu ile ilgili hadisleri okuyacağız Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim sabah ve akşam vakti toplam yüz defa subhanallah ve bihamdih her türlü noksanlıktan uzak olan Rabbimi hamd ile överek yüceltirim diye dua ederse onun söylediklerinin aynısını veya daha fazlasını söyleyen hariç mahşer günü hiç kimse onun getirdiğinden daha üstün bir sevapla Allah'ın huzuruna gelemez yine buhur Hureyre anh anlatıyor bir sahabi peygamber aleyhisselama gelerek dün gece beni sokan akrep yüzünden ne büyük acılar çektim dedi peygamber eğer akşam yatmadan önce e'ud bi kelime illahi ta'ammeti min şerrime halak yarattığı varlıkların şerrinden Allah'a tam ve mükemmel kelimelere sığınırım deseydin o akrep Başka bir zehirli veya yırtıcı hayvan da sana zarar veremezdi buyurdu. Yine Ebû Hureyre radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam sabahleyin şöyle dua ederdi: "Allah'ım, senin lutfunla sabaha ulaştık, yine senin lutfunla akşama erdik. Senin iznin ve iradenle yaşıyoruz ve yine senin iznin ve iradenle öleceğiz. Dönüş yalnızca sanadır." Akşamleyin de şu duayı yapardı. Allah'ım senin lütfunla akşama erdik, senin iznin ve iradenle yaşıyoruz ve yine senin iznin ve iradenle öleceğiz, dönüş yalnız sanadır. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor, Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh, Peygamber aleyhisselama ey Allah'ın Resulü, bana sabahleyin ve akşamleyin okuyacağım dualar öğretir misin dedi. Peygamber aleyhisselam ey gökleri, ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyen alemleri bilen, her şeyin Rabbi ve hükümdarı olan Allah'ım. Ben şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve onun Allah'a ortak koşmaya davet etmesinden sana sığınırım diye dua etmesini buyurdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu an anlatıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle dua derdi. Allah'ın bütün mülkü ile birlikte biz de ona boyun eğmiş olarak akşama ulaştık. Hamd, övgüler yalnız Allah'a aittir. Allah eşi ortağı olmayan bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur, hükümranlık O'nundur. Her türlü hamd ve övgü de yalnızca O'na aittir. O her şeye gücü yetendir. Ya Rab bu gecenin ve bundan sonrakilerin hayrını senden dilerim. Bu gecenin ve bundan sonrakilerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rab tembellikten, insanı perişan hale düşüren yaşlılıktan sana sığınırım. Cehennem azabından ve kabir azabından da sana sığınırım. Abdullah bin Hübeyb radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselam bana akşam ve sabah vakitlerinde İhlas felak ve nas surelen üçer defa oku her türlü kötülükten korunman için bu dualar sana yeter buyurdu. Osman bin Affan radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Kim her sabah ve her akşam 3 defa Bismillahirrahmanirrahim yedur ma ismihu ismihi şeyun fil ardi ve la fis sema'i ve alim. Diye dua derse ona hiçbir şey zarar veremez. Manası Allah'ın adıyla ki onun adı sayesinde yerde ve gökte hiçbir şey bana zarar veremez. O her şeyi işten her şeyi bilendir. 249. Bab Uyumadan Önce Okunacak Dua konuyla ile ilgili ayetler Doğrusu göklerin ve yerin o muhteşem yaratılışında ve gece ile gündüzün mükemmel bir uyum ve düzen içerisinde Birbiri ardınca gelişinde aklı, vicdanı ve sağduyusu olanlara Allah'ın sonsuz kudret, adalet ve merhametini gösteren nice deliller vardır O sağduyu sahipleri ki ayaktayken, otururken ve hatta dinlenmek için uzanıp yatarken Yani her zaman ve her yerde Allah'ı anarlar Göklerin ve yerin akıllara durgunluk veren o muhteşem yaratılışındaki hikmet ve anlamı üzerinde derinden derine düşünür ve Allah'a şöyle niyaz ederler. Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları hikmet ve amaçtan yoksun olarak yaratmış olamazsın. Çünkü sen abesle iştigal etmekten uzaksın, yüceler yücesisin. Hikmet ve adaletinin gereği olarak cennet de haktır, cehennem de haktır. O halde bizi cehennem azabından koru. Ali İmran Suresi Ayet 190 ve 191 Konuyla ilgili hadisler Huzeyfe ve Ebu Zer radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Geceliğin yatağına girdiği zaman sağ elini yanağının altına koyar ve şöyle dua ederdi. Bismike Allahümme ve emut. Manası Allah'ım senin isminle ölür, senin isminle dirilirim. Senin adını anarak uyur ve yine senin adınla uyanırım anlamında. Ali radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam ona ve Fatıma radıyallahu anha'ya yatağınıza girdiğiniz zaman 33 defa Allahu ekber, 33 defa Subhanallah, 33 defa da Elhamdülillah deyin buyurmuştur. Bir diğer rivayete göre 33 defa Allahu ekber, 33 defa elhamdülillah, 34 defa subhanallah deyin buyurmuştur. Bir başka rivayette ise 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 34 defa Allahu ekber deyin denilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Biriniz yatağına gireceği zaman Elbisesinin bir ucuyla veya bir bezle yatağının üzerini sirkeleyip temizlesin. Çünkü o yatağı kendisinden önce hangi zararlının girdiğini bilemez. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rab senin adınla yatağıma yatıyorum ve yine senin isminle yatağımdan kalkacağım. Eğer uykuda canımı alacaksan bana merhamet et. Beni bağışla. Şayet beni hayatta bırakacaksan iyi kullarını korudun gibi beni de fenalıklardan koru. Ayşe radıyallahu anh anlatıyor Peygamber Aleyhisselam yatağına girdiği zaman ihlas, felak ve nas surelerini okuyup ellerini üfler ve onları vücuduna sürerdi. Bu ve Müslümanın bir diğer rivayeti de şöyledir: Peygamber Aleyhisselam her gece yatağına yattığı zaman avuçlarını birleştirerek onlara ihlas, felak ve nas surelerini okuyup üflerdi. Sonra başından yüzünden ve vücudunun ön tarafından başlayarak ulaşabildiği yerlere kadar ellerini sürer ve bunu ellerini sürme işini üç defa yapardı. Bera bin Azib radiyallahu anhuma diyor ki, Peygamber aleyhisselam bana şöyle buyurdu. Yatağına gireceğin zaman güzelce abdest al, sonra sağ tarafına uzanarak şöyle dua et. Allah'ım tüm ruhumla, tüm benliğimle sana boyun eğdim, yüzümü ve gönlümü sana çevirdim. Her işimi sana havale ettim. Lütfunu dileyerek ve azabından korkarak sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. Senin gazabına karşı yine senin merhametine sığınmaktan başka bir çare, başka bir kurtuluş kapısı yoktur. Senin indirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Eğer bu duayı yaptığın gece ölürsen, annenden doğduğun gün gibi, günahsız ve tertemiz bir halde fıtrat üzere ölürsün. Ölmez de sabaha çıkarsan iyiliklere nail olursun. Bu dua yatmadan önceki en son sözlerin olsun. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam yatağa girdiğinde şöyle dua ederdi. Bizi yedirip içiren, koruyup gözüten Allah'a hamdolsun. Sığınabileceği bir barınağı, bir koruyucusu olmayan niceleri var. Huzeyfe radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam uyumak veya dinlenmek üzere uzanacağı zaman sağ elini yanağının altına koyar ve şöyle dua ederdi. Allah'ım kullarını yeniden dirilteceğin gün beni cehennem azabından koru. Evet saygı değer dinleyenler 250. Bab Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden dualar konuyla ilgili ayetler Rabbiniz diyor ki ey insanlar bir şey isteyeceğiniz zaman yalnızca bana dua edin ben de duanızı kabul edeyim bana kul olmayı gururlarına yediremeyen o kendini beğenmiş zalimlere gelince onlar alçaltılmış ve onurları kırılmış bir halde cehenneme geleceklerdir. Mümin Suresi ayet 60. Rabbinize gönülden bir yakarışla ve gizlice dua edin. Dua ederken zikir yaparken bağırıp çağırarak veya bunu bir gösteriye dönüştürerek saygı sınırlarını aşmayın. Kuşkusuz o sınır aşanları sevmez. A'raf Suresi ayet 55. Eğer kullarım sana beni sorarlarsa iyi bilsinler ki ben insana şah damarından daha yakınım. O halde hiçbir aracıya başvurmadan doğrudan bana yalvarıp benden istesinler. Çünkü ben bana dua edip yalvaranın yakarışına cevap veririm. Onun duasını işitir uygun görürsem dileğini kabul ederim. Öyleyse onlar da benim çağrıma uyup bana iman etsinler ki böylelikle doğruluk ve olgunluğa ulaşabilsinler. Bakara suresi ayet 186 Son ayetimiz Düşünün kendisine yalvardığı zaman darda kalan kulların duasını kabul edip onları sıkıntıdan kurtaran kimdir? Allah ile beraber başka bir ilah öyle mi? Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz? Nemil suresi ayet 62 Konu ile ilgili hadisler Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Dua ibadettir. Gönülden yapılan bir dua bir yakarış. Allah'a kulluğun özü ve zirvesidir. Ayşe radıyallahu anh'e diyor ki Peygamber aleyhisselam kısa ve özlü duaları sever. Özlü olmayan dualar yapmazdı. Rabbine yalvaran bir eda gayet ölçülü bir ses tonu ve özlü ifadelerle dua ederdi. Dolamaçlı ifadelerden uzun uzun cümlelerle vaaz verir gibi yapılan ağdalı ve tekellüflü dualardan uzak dururdu. Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor. Peygamber aleyhisselamın en çok yaptığı dua şuydu. Allahümme اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا <gülüyor> عَذَابَنَّرِ Allah'ım bize dünyada da ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Enes kısa bir dua okuyacağı zaman bunu okurdu. Uzun bir dua okuyacağı zaman da bu duayı mutlaka ona eklerdi diyor. Ya Rab bizlere dünyada sağlık ve afiyet, helal kazanç, hayırlı evlat... İyi eş, faydalı ilim, makbul amel ve ibadet nasip eyle Ahirette de affını, cennetini, cemalini ve iyi kulların için hazırladığın sonsuz nimetlerini bahşet. Kıyametin korkunç hallerinden, mahşer gününden, mahşer gününün dehşetinden ve felaketlerin en büyüğü olan cehennem azabından bizleri muhafaza ile. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allahumme inne es'eluke'l huda ve tuqa ve'l afafe ve'l gina. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Tarık bin Eşyam radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam bir kimse Müslüman olduğu zaman ona namaz kılmayı öğretir. Sonra şu şekilde dua etmesini söylerdi. Allahümme ağfirli ve hamni ve ahdini ve afini ve rızukni. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et. Beni doğru yoldan ayırma, bana sağlık, afiyet ve hayırlı rızık ver. Abdullah bin Amr bin El As radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle dua etmiştir. Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım Kalplerimizi sana itaate yönelt Ebu Hureyre radiyallahu anhtan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu Rivayet edilmiştir Dayanılmaz dertlerden Üzüntüye uğratan belalardan Kötü akibetten ve düşmanı sevindirecek Felaketlerden Allah'a sığının Yine Ebu Hureyre radiyallahu anhtan Rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle dua ederdi Allah'ım her işimin başı ve temeli olan inancımı doğru ve sağlam kıl. İçinde kazancım ve rızkım bulunan şu dünya hayatımı güzelleştir. Ebedi karargahım olan ahiretimi mamur eyle. Benim için hayatı bütün hayır ve bereketleri kazanma vesilesi, ölümü de her türlü kötülükten kurtuluş sebebi kıl. Ali radiyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhisselam bana Allah mehdini Vaseddini vasedditni. Allah'ım beni hidayetten, dürüstlükten ve doğruluktan ayırma diyerek dua etmemi tavsiye etti. Bir başka rivayette Allahummen es'elukel huda Allah'ım senden hidayet ve doğruluk diliyorum. Beni doğru yola iletmeni ve dürüstlükten, doğruluktan ayırmamanı niyaz ediyorum. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle dua derdi. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, perişan hale düşüren ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden de sana sığınırım. Diğer bir rivayette borç altında ezilmekten ve düşmana yenik düşmekten yahut zalimlerin başımıza musallat olmasından sana sığınırım ziyadesi vardır Ebu Bekir Es-Sıddık radiyallahu an anlatıyor Peygamber aleyhissalatü vesselama bana namazımda okuyabileceğim bir dua öğretir misin dedim O da şöyle dedi Allah'ım ben sana hakkıyla kulluk edememekle kendime çok zulmettim Günahları bağışlayacak olan da yalnız sensin. Öyleyse lütuf ve kereminle beni bağışla bana merhamet et. Muhakkak ki sen çok bağışlayıcı, çok merhamet edensin. Ebu Musa el-Aşari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam şu şekilde dua ederdi. Allah'ım günahlarımı bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı Haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı ve benden daha iyi bildiğim bütün suçlarımı bağıştı Allah'ım. Ciddi ve şaka yolu yaptığım, yanlışlıkla veya bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Allah'ım şimdiye kadar yaptım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurdum ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affet. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da sensin. Kuşku yok ki senin her şeye gücün yeter. Ayşe radıyallahu anheden rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle dua ederdi Allah'ım şu ana kadar yaptığım ve henüz yapmadığım işlerin şerinden sana sığınırım Evet saygıdeğer dinleyenler Bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere inşallah Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu